Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Bab-ı zekat Zekat kimlerden alınacak? allah Teala bunu tayin etti. İşte zengin olacak, nisaba malik olacak ki nisaba malik olarak zengin olacak. O malın üzerinden, paranın üzerinden bir yıl geçmiş olacak. E, borcunu çıkardıktan havacı hastayı çıkardıktan sonra verecek. E, bunları tayin etmişti ve Hanefi mezhebine göre çocuk olmayacak deli olmayacaktı. Bunlar zekat veriyordu. Fakat öşürde çocuğun bile olsa tarla veriyorsunuz. Hatta vakıf arazisi bile olsa vakıf arazisinde alınan malın da öşrü veriliyor. Ama zekat öyle değildi. Zekatta çocuk deli onların malından zekat vermiyorduk. İmam Şafii verilir diyordu. Ebu Hanife verilmez diyordu ki onun delillerini orada izah etmiştik. Şimdi İslam kimlerden zekat alınacağını yani kimlerin zekat vereceğini tayin ettiği gibi zekatın kimlere de harcanacağını belirtiyor. Kimlere harcanacağını ve bunu innema hasır edatıyla bildiriyor. İşte Tevbe suresinin 60. ayet kelimesinde اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ اِنَّمَا hasır, dört yerde hasır var, bir tanesi de budur. Yani sadaka sadece ve sadece şunlara verilir. Başka yere vermeyin, o parayı buradan alıp Afrika'da okul yapmayın, başka yerde yurt yapmayın, yurdun halısını harcamayın, e, nerede harcayın onu, zekat olarak Allah'ın tayin ettiği yerlere verin. Fakat eğer sizde bir bina şehveti olursa, Hizmet diye böyle çeker alır getirir insanlara bak o bina şu bina bu bina derseniz fukaranın hakkını temlik yollarıyla buraya hep sevk ederseniz orada bir kadın var çocuğuna ekmek bulamadı diye kirayı veremedi diye zekat Müslümanlar vermiyor ya verince görünmüyor çünkü fukara yiyecek onu nereye veriyor? E, kim minare yaparsa onunla oraya veriyor başka yere veriyor temlik Yoluyla veriyor oralara. Peki olur mu? Olmaz kardeşim. Yani yolda, köprüde, okulda, medresede, handa, hanumanda zekat parasını kullanamazsın. Nerede olacak? Mutlaka insanda kullanacaksın diyor. Zekat parasıyla insanı yaşatacaksın. Allah Teala öyle bir denge koyuyor ki, zenginden alacak, fakire vereceksin. Ve o toplumda, Zekat parasıyla siz dengeyi tesis ediyorsunuz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh iktidara geliyor. Emeviler zorla insanlardan vergi alıyorlar. Hatta gayrimüslimlerin Müslüman olmalarına engel getiriyorlar ki onlardan haraç alacaklar. Müslüman olursa öşür alacaklar. Ömer bin Abdülaziz engelleri kaldırıyor. Fazladan alınan zekatları geri iade ediyor. Valiler diyorlar ki bu devlet çöker, bir yıl ayakta kalamaz bu devlet. Bir yıl sonra Afrika valisi mektup yazıyor, Afrika'da zekat verecek adam bulamıyoruz diyorlar. Ne yapalım? O da git diyor köle pazarından, köle satın al, zekattan artan parayla köle azat et diyor Ömer bin Abilaziz rahmetullahi aleyh. Fakat öyle bir devlet başkanı ki Mısır'dan bir kadın kalkıyor, Şam'a geliyor, kendi derdini ona arz edecek. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma diyor ki ona bundan sonra diyor biz bu aileyi idare edemeyiz. Sen bir hükümdar kızısın. Bense sarayda cennete gidemem. Hep istiyordum ki Medine valisiyken devlet başkanı olayım. Şimdi devlet başkanı oldum. Şimdi de cenneti istiyorum. Ama o saraydan cennete gidilmez. İki odalı bir ev var oraya çıkacak. Sen diyor... E ya şimdiye kadar bir vali eşidin ama aynı zamanda da bir devlet başkanının kızısın. Böyle bir iki odalı yerde yaşayamazsın. Yaşarım diyor Fatıma. O da geliyor Ömer bin Abdülaziz o evde kalıyor. Mısırlı kadın sarayını soruyor Ömer bin Abdülaziz'in. Şimdi onun idare ettiği devletin üzerinde 18 tane devlet var. Diyorlar ki şuradaki iki odalı yer oraya gidiyor. Kapıyı vuruyor, açıyor kapıyı, bakıyor ki yerde bir şilte var, bez var, bezin üzerinde bir kadın uzanmış yatıyor. Orada da bir adam var, elinde mala, malayla beraber duvarı sıva yapıyor. Diyor ki, ya be kadın diyor, sen utanmıyor musun? Ümmetin devlet başkanının eşisin. Şurada da bir adam var, duvarı sıva yapıyor, onun yanında uzandın diyor devlet başkanımızın eşi. Bir amelinin yanında böyle yatıyor. O da diyor ki hada tayyanu hu amirul mu'minin. O gördün, e, toprak evin duvarlarını sıvalayan adam devlet başkanı Ömer bin Abdulaziz diyor. Ben onun eşiyim. Onun yanında yatıyorum diyor. Bütün köleleri gönderiyor. Kadınların yanına iki tane asker veriyor cariye. Hepsini babalarına gönderiyor. 29 ay devlet başkanlığı yapıyor Ömer bin Abilaziz rahmetullahi aleyh. Hazreti Ömer Efendimizin soyundan geliyor. İmam Rabbane Hazretleri de o soya bağlı. Ömer bin Abilaziz'in nesebinden geliyor. Hani bir kız çocuğu vardı. Annesi süte e, su karıştıralım diyordu da olmaz anne diyordu. Ya Ömer yasakladı ya, peki Ömer nerede görecek? Ömer görmüyorsa Allah görüyor ya diyen bir kız vardı. İşte o kızın, o kızı alıyor Hazreti Ömer oğluna. O soydan geliyor Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Resulullah aleyhisselamın sünnetine ittiba ediyorsunuz. Size bütün valiler diyorlar ki, olmaz, çöker bu devlet. Bu devleti ayakta tutamazsınız ama siz sünnet-i senliğe ittiba ediyorsunuz, diyorsunuz ki, diyor ki valilerine İnna Allah lem yeb'as rasulahu jabiyan ba'sehu Allah peygamberini zekat memuru olarak değil hidayet memuru olarak gönderdi. Cennetin önündeki engelleri kaldıracak. Dolayısıyla bizim vazifemiz de budur diyor Ömer bin Abdülaziz. E, kaldırıyor bütün ne kadar haksız vergi varsa e, elhamdülillah o Rabbine giderken böyle arkada çok zengin bir devlet, müreffeh bir hayat yaşayan Müslümanlar bırakıyor. Öyle Rabbine gidiyor. Bütün bunları 29 aya sığdırıyor Ömer bin Abdullah Peki efendim, babu masarifiz zeka. Yani Cenab-ı Hak bunu kesin tayin ediyor ki siz bunu başkalarına vermeyin. Yani işte böyle eğer sizin aliminiz, ulemanız olmazsa ayar kayar, ayar kayar. Gelirsiniz, gelirsiniz. Dünyanın en büyük cemaati olabilirsiniz. 50 yılda, 100 yılda bir yere gelirsiniz. Ama Allah Teala sizi 100 günde bitirir kardeşim. Şerata ittiba. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesine ittiba. Yani hocalarımız yanlış yapınca, hata yapınca yani söylemesey ...o zaman dilsiz şeytan oluruz. Yani onlara da merhamet etme adına varsa hata söyleyeceksin. Şimdi bizim yani burada bir iki türlü hata olur. Bir, e, dil sürçmesiyle bir hata olur. İnsanlar onu kayda geçerler, yanlış anlarlar. Halbuki orada bir dil sürçmesi olmuştur. Sebki, lisan olmuştur, kalem olmuştur, zuhur olmuştur. Veya kasten bir hata vardır. Efendim bunları söylemek lazım bildirmek lazım. Bildirmeyince işte böyle yanlışlar üstü üstüne geliyorlar. Sonra bir felaket olarak karşımıza çıkıyorlar kardeşim. Peki masarifu zeka Allah Teala kimlere zekat verilir bize bırakmadı. Kimleri tayin etti? İşte onlara bakın burada. İnne mas sadakatu lil fukarayı sadakalar yani zekat malları kim için? Fukara. Fakir fukara mesakin'i Mesakin, miskinin çoğulu. Hiçbir şey yok bunun, miskin. Ona vereceksin. Başka, وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Zekat memurları. Devletin tayin ettiği zekat memurları var. Ne kadar ona takdir ettiyse zekat malından zekatı toplayanlar o kadar verir. wal قُلُوبُهُمْ Muellefe-i kuluba verilir. وَفِرْرِقَابِ Rikab kim? Köle. Köle. Yani rika aslında mükaтеп kölelere kurtulmaları için verilir. Vel garimine borçluya verilir. Vufi sebilillahi Allah yolunda olana kim yani muhtaç olan hacıya verilir. Gazi ama muhtaç olanlara verilir. Vebnisbili yolda kalanlara veya yolculara verilir. Farizatan minallah Allah alimun hakim. sınıf var burada. 8 sınıf. Hangisi yok şimdi? Mühalefe-i kulüpla amiliğin şu an yok. Şu an amiliğin Türkiye itibariyle baktığınız zaman zekat toplayan bir sınıf yok. Peki camilere yardım toplayanlar topladıkları yardımla alabilirler mi? Alamazlar. çünkü Onlar bunlar gibi değil. Çünkü onlar derne memurudur. Allah rızası için bu işi yapıyor ama bu adamlar bu işle meşgul oluyorlar. Peki babu masarifi zeka el fakiru. Birincisi fakir ayet-i kerimede inname's sadakatu lil fuqara ayet-i kerime önünüzde dursun. Inname's sadakatu lil fuqara. Fakir cemisi fukara, Fakir kimdir o? Owvelledi lehu adna şeyin. Bu yani nisaptan az malı var. Çok az bir şey var. Çok az bir malı olan kişiye fakir diyoruz. Belki bir günlük yiyeceği var. Peki buna verilir, fakire verilir. Sonra wal miskinu miskine verilir. Elle di şey ale. hiçbir şey yok. La şey e lehu elle o miskin ki la şey alehu Hiçbir şey yok. Yani buradaki sıralamaya bakın daha miskin fakir alakalı farklı tanımlar tarifler var ama hızlı yani hulasa gidelim ki burayı bitirelim. Wal amilu ala sadakati yu'ta bi kadri amalihi. El sadaka yani sadaka memuru. Sadaka için çalışan demek. Yani zekat memuru yu'ta bi kadri amalihi. Ona da çalıştığı nisbette oranda zekattan pay verilir. Devlet takdir eder bunu. وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاتِ وَالْحَاجِّ Bu ayet-i kerimede neye tekabül ediyor? <gülüyor> Efendim, hangisidir o? وَفِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ değil mi? fi <gülüyor> سَبِيلِ Allah yolunda olanlar. Kimdir bunlar? مُنْقَطِعُ <gülüyor> الْغُزَاتِ Yani fukara ul güzat. Gazilerin fakirleri. Gazilerin fakirleri fukarasına verilir. Walhaji ve munkati alhaji demek. hacıların da fakirlerine fukaralarına zekattan pay verilir. Fi sebilillah. Bunun içine ilim talebelerin de sokabilirsiniz. Talebeler de fi sebilillaha girer. Onlar da buradan zekattan pay alırlar. Efendim talebe zekat alır. Her durumda talebe zekat alır. E, bali olduktan sonra, bali olduktan sonra, efendim, nisaba malikse, tabii alamaz o zaman, nisaba malikse, bir ticari akarı geliri varsa o zaman alamaz. <gülüyor> Müslüman olan e, diğer talebeler de, onlar da zekâda alırlar. فَكِي وَالْمُكَاتَبُ fi ف۪ي فَكِّ رَكَبَتِهِ mukateb Mükateb köle, köle üçe ayrılır. Bir müdebber köle, Ummu Veled var, bir de mükateb var. Müdebber adam ölünce hür oluyor, öyle diyor, onunla bir anlaşma yapıyor. Ben ölünce diyor sen hürsün, Ummu Veled o da nedir? Cariye efendisinden çocuk dünyaya getirdi, Ad artık o kadın... Alınmaz, satılmaz. Mal olarak alınıp satılmaz. Üçüncüsü ise mükateb köle. O da yazışmalı köle. Yazışmalı köle para. Efendisiyle bir anlaşma yapmış. O kadar miktarı verince hür olacak. Buna yardım edilir. وَالْمُكَاتِبُ Yuanu fi fekki rakaba. Rakabe ne demek? Boyun. Boynunu çözme. Buradaki boyunda ne kastediliyor? Mecazi, mürseldir. Boyun zikrediliyor. Kendi kastediliyor. Yani hür olması için mukatep köleye de zekat malından verilir. Vafir rika bi ait kelimede geçen rikab kelimesi bu mukatep köleye karşılık geliyor. Peki val fakiru fakir olan borçluya verilir. Hatta bir adam borçlu bu adam da fakir. Bu adam borçlu bu adam fakir. Hangisine zekat vermek daha makbul? Borçluya vermek borçluya vermek daha makbul ama hangi borçlu borcunu çıkardıktan sonra geriye nisap miktarı bir mal kalmıyorsa böyle bir borçluya vermek. Ayet-i Kerime'de nereye tekabül ediyor? <gülüyor> <gülüyor> yani borçlu olanlar bunlar da zekat alırlar. Efendim ama her borçlu değil tabii nisap miktarı mala sahip olmayan ya da borcu çıkardıktan sonra geride Nisap miktarı, parası kalmayan borçluya verilir. وَالْمُنْقَطِوْ عَنْ malihi Bir de e, malından ayrı kalan. Kim bu? Ayet-i kerimede hangisi? İbn-i Sevil, yolcu. E, yolcu alakalı şöyle diyoruz. Yolcu da esas olan nedir? Borç almasıdır. Borç alır, sonra gider onu verir. Ama zekat olarak da alabilir. Eğer zengin birisi ise bu yolcu, yolda kaldıysa, ihtiyacı varsa alır. Daha sonra bunu kimden aldıysa ona getirir, iade eder. Ama etmezse o da olur, zekat yerine geçer. Fakat doğru olanı, evla olanı, zengin olan yolcuların borç alması. Tabii eskiden böyleydi. Şimdi banka kartları var işte oralarda adamların maaşı vesairesi var ama bütün buna rağmen adam yine i̇bn Sebil'ler yolcular e, bu halde olurlarsa ki olurlar cüzdanını kaybeder şimdi haçta görüyorsun bir sürü orada kayıp dorosunda kayıp cüzdanlar var adam kaybetti veya hırsız aldı çaldı bir vurgun yedi bunlar i̇bn Sebil hükmü hala bugün vardır efendim bunların içerisinde bir de müellefe kulüp var. müellefeyi kulüp var. Müellefe-i kulüp hangisidir? E, üçe ayrılır müellefeyi kulüp. Kalbi İslam'a ısındırılsın diye insanlara verilen e, zekat var. İşte bu sınıfa müellefeyi kulüp diyoruz. Ayet-i Kerime bundan ne diye bahsediyor? اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ kulubuhum. Bir, kafir, zalim. Veriyorsunuz ona zekat, onun şerrinden İslam'ı ve Müslümanları koruyabilmek için zekat veriyorsunuz. İki, kafir şerri yok size ama veriyorsunuz ki yani parayla o İslam'a ısınsın ve bu şekilde onun Müslümanlığını temin edin diye veriyorsunuz. Üçüncü sınıf ise Müslüman ama bunun da imanı zayıf, imanı zayıf olan bu adama veriyorsunuz ki imanı güçlü olsun diye Peki Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz ne diyor? Artık biz müellefeyi kuluba zekat vermiyoruz. Ve Ayet-i kerimede var. Ayet-i kerimede olan bir hükmü Hazreti Ömer nasıl kaldırır ya da Ömer radıyallahu an kaldırıyor mu? Sizin şerhinizde var. Ne diyor Ömer radıyallahu an? Fe Allah'a o şerhin hemen başında ikinci satırda ayetin altında Fe inna Teala اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَغْنَى عَنُهُمْ Allah İslam'ı aziz kılmıştır. Artık müellefi kuluba ihtiyacımız yok diyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Bu tarihselciler buradan hareketle işte Hazreti Ömer Efendimiz'in sevadı Irak rak meselesi, oradaki arazinin taksimi, amul الْمَجَاءَ'da açlık yılında hırsızın elini kesmemesi, yine burada müellefi kuluba zekat vermemesini esas alıyorlar ve Diyorlar ki Kur'an-ı Hakim'in ayetleri, ahkam ayetleri, onlar tarihsel olabilirler diyorlar. Şimdi efendim hadiseye şuradan bakın. Bu adam fakir. Bu adama zekat veriyorsunuz. Her sene gelip alıyordu. Ahmet zekat alıyor sizde. Ama Ahmet sonra yüz milyar paraya sahip oldu. Ahmet yine sizden zekat almaya gelse... Ahmet sizden zekat alabilir mi? Alamaz. Neden? Çünkü Ahmet fakir olma özelliğini kaybetti. Peki bu adamlar müellefi kulub. Bunlara zekat veriyorsunuz. Neden veriyorsunuz? İlleti ne? İslam'ı koruyabilmek için. Onun için veriyorsunuz. Peki şu an itibariyle İslam'ın korunmaya bir ihtiyacı var mı yok? Dolayısıyla o zaman bu adamlar müellefi kulüp olma özelliğini kaybettiler müellefe kulüp olma özelliğini kaybettiğinden dolayı Hz. Ömer Efendimiz onlara zekat vermiyor. Dolayısıyla yine Müslümanlar zorda kalıp da müellefeyi kulüp olan bir kısım var. Onlar zekat aldıkları halde Müslümanların işlerini kolaylaştıracaklar, idare güç bu da bunlardaysa onlara tekrar zekat verilebilir mi? Verilebilir. İşte Hz. Ömer Efendimiz burada Ayet kelimedeki bir esası nesetmiyor, edemez zaten. Ömer'in böyle bir etkisi de yok, hakkı, hakkı da yok. Zat Hazreti Ömer Efendimiz gibi birisi Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle bağlı ki bir gün camiye geliyor Hazreti Abbas Radıyallahu An evin damında hayvan kesmiş, oradan kan damlıyor, oluktan. Ömer Efendimiz'in de cübbesine damlıyor, Mescide geliyor, kızıyor tabii. Diyor ki kim o oğlu oraya koydu? Kırıyor oğlu Ömer radıyallahu an. Sonra Hazreti Abbas ayağa kalkıyor. Diyor ki o oğlu oraya Allah Resulü aleyhisselam elleriyle koymuştu. Hazreti Ömer Efendimiz mescitten çıkıyor. Oraya geliyor. Yere çömeliyor. Abbas'a diyor ki çık şimdi sırtıma. Allah Resulü aleyhisselam oraya koyduğu Ömer'in kırdığı oğlu sen ellerinle oraya tak diyor. Yani şimdi... Peki oluğu kırsa devlet başkanı Ömer o noktada İslam ona bir müeyyide uygular mı uygulamaz? Neden? Çünkü sokağa o kan akıyor oradan, insanlara zarar veriyor. Efendimiz onun için oluğu oraya koymamıştır. Fakat orada bir uygulama hatası var, evin sahibinden geliyor. Ama ona rağmen bile Hz. Ömer Efendimiz... Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinin işte bu kadar sadakati var. Bu kadar sadakati olan bir Ömer Kur'an hakim üzerinde bir operasyonu olur mu kardeşim? Ha, elbette olmaz. Yani şimdi hep başka delillerle amel ediyor. Yani orada müellefe kulüp kalmadığından dolayı artık diyor ki siz müellefe kulüp değilsiniz diyor veya Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderirken Muazza buyurmuşlardı? Kuz min agniyâihim ve tasaddak alâ fukarâihim. Zenginlerinden al, fakirlerine dağıt. Dolayısıyla Hz. Ömer Efendimiz bu hadis-i şerifle ayetteki müellefe kulubu sınırlandırıyor. Yani bu hadis Efendimiz'in son uygulaması zekat hicretin ikinci yılında emredilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Medine'nin son yılında Yemen'e göndermişti. Ona buyurmuştu ki Müslüman zenginlerden al, Müslüman fakirlere dağıt. Dolayısıyla bu müellefe-i kulub Müslüman olmadığından dolayı Onlara vermeyiz. Ya da bu hadisle ayet-i kerimeyi, Efendimizin bu hadisiyle ayeti Allah Resulü'nün anlamını daralttığını anlıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an Mesela açlık yılında el kesmiyor. O kadar açlık var ki midesi gorulduyor. Diyor ki midesine gorulla diyor. Ne kadar ses çıkarsan çıkar. E, vallahi şu millet yemeden sen de yemeyeceksin. Midesinde rahatsızlık var. Beytülmal'de az biraz bal kalmış, onu diyor doktorlar kullan, olmaz diyor. Bu millet yemeden Ömer de yiyemez. Allah bu milleti Ömer'e soracak. Şimdi bu açlık var, hırsızların elini kesmiyor. Neden? اِذْرَعُ الْحُدُودَ بِالشُّبُحَاتِ Yani neden ayetle amel etmiyor? وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَمْ Maide suresindeki, hırsızın elinin kesileceğini beyan eden ayet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki eğer şüphe varsa hırsızın elini düşür. tubihul zarurat zaruretler haramları mübaha dönüşür. Ya adam açlık var, kıtlık var, ölüyor. E Burada bir ekmek buldu. Onu çalarsa o zaman o ona mübaha döner mi? Döner. Neden? Açlıktan ölecek. Açlık yılı var. Hazreti Ömer Efendimiz neden uygulamıyor bu ayet-i kerimeyi? Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hocası buyurdu ki: "İdra'ul hudude bir şubaha Şüpheler varsa orada hadleri düşürün. Yani Hazreti Ömer Efendimizin içtihatlarının her biri ya bir ayete ya bir hadis-i şerife dayanıyor. Zaten onun büyük bir İştehat Meclisi vardı. Tabii bu adamların derdi başka. Derdi Kur'an hakimi hükümsüz kılabilme. <gülüyor> Efetu minuna bir bazı, kitabı ve tekfuruna bir bazı kardeşim. Rabbim diyor. Yani öyle yarım yamalak bir Müslüman yok. Bir tanesine bile inanmıyorsan senin iman İslamın yok. Yalanlan oradan tarih serçilik, okuma diye Kur'an'a saldırma. Neysen çık ortaya Müslüman mısın, kavur musun, nesin bilelim seni ya. Bilelim kardeşim, kimin adamısın, kimin yanında duruyorsun. Hani geleceksen bu dinin üzerine çıkar maskeni, öyle gel, biz de ona göre seninle hesaplaşalım. Peki, yani Hz. Ömer Efendimiz her adımını şeriata göre atmıştır. Müellefe-i kulüp meselesi burada da var. Onu o geniş planda bu söylediklerimi mülazayı dikkate alın, alın ki... Hazreti Ömer Efendimize bu adamların attığı iftiradan Hz. Ömer Efendimizi temizleyin radıyallahu anh. Vel-maliki an yu'tiyuhum ve lehu an yaqtasira ala malik malik zekata malik olan kişi zekat verecek olan kişi an yu'tiyuhum ve lil-maliki an o Burada anlatılan masarifu zekatta kaç sınıf var? Sekiz. Mühellefi kulübü şimdi askıya aldık. Onun dışında yedi. Yedinin tamamına verebilir dilerse. Yani bir parça fakire, bir parça miskine, bir parça yolda kalmışa, bir parça şuna şuna hepsine verebilir. Veya ne yapar? وَلَهُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ Tek kişiye de verebilir. وَلَهُ o Malik'in hakkı vardır. En nektasire ala ahadîm ahadi. O zekat alacak kişilerden herhangi birine de verebilir. Miskin'e verir, fakire verir. Sadece ona verebilir. Ama İmam Şafii'ye göre hepsine vermeli ve hepsinden en az üç kişiye vermeli. Neden? Çünkü cemi olarak geliyor, mesakin geliyor, fukara geliyor. Onun için İmam Şafii Rahmetullah aleyh böyle diyor ama bunu uygulamak zor. Onun için Ebu Hanife rahimeullah burada ee, yani fakire verir veya miskine verir. Kime istiyorsa ona verir. Peki kimden başlayacak? Önce kardeşinden başlarsın en yakından, en yakın. Sonra onların ihtiyacı yoksa amcana gidersin. Halana gidersin, teyzene, dayına gidersin. Eğer onların ihtiyacı yoksa bu durumda kime gidersin? Onların çocuklarına gidersin. Yani kardeş, kardeşlerin durumu iyiyse kardeş çocukları, eğer kardeş çocukları iyiyse amca, hala, teyze, dayı, eğer onlar iyiyse onların çocukları bu şekilde yani. En yakından en uzağa doğru gidiyorsunuz. Fakat cemaatlerimizin çok hayırlı hizmetleri var tabii. Çok önemli işler yapıyorlar ama... Şimdi zekat fitre, eğer siz bir cemaate aidiyetiniz varsa bu usule maalesef riayet edilmiyor. Adamın nesi varsa tamamını alıyorlar. Nesi varsa tamamını belli bir noktaya gönderiyorlar. ya Ondan sonra o fakir, o akrabayı sever mi? O akrabanın cemaatini, cemiyetini sever mi? Şimdi bir adam... Yüz bin lira zekat veriyor ama orada amcasının çocukları sefalet içinde okuyamıyorlar. 100 bin liranın tamamını götürüyor, cemaate veriyor. Böyle bir şeriat olmaz. En yakından başlayacaksın. En yakından vereceksin. Yani onlar çünkü onu görüyorlar. Yani e, İstanbul'a, ya. İslam'ın olduğu yerde insan insana düşman olmaz. Yani aşağı mahalledeki yukarı mahalledekinin arabasını çizmez. Bilakis o araba geçerken dua eder. Bu arabanın içindekini muhafaza eyle ki bizim mahalleye daha çok yardım yapsın ya Rabbi diye. Abdurrahman bin Avfa sahabenin dua ettiği gibi. Ama bugün öyle değil. Müslüman zengin bile bir kısmı maalesef bu dualardan mahrum. Çünkü amcasının oğlunu bile kardeşinin çocuğu kendi cemaatindeyse zekat vermiyor. Mahrum bırakıyor. Şimdi kız kardeşinizin oğlu var, ona vereceksin önce, ondan sonra cemaate götüreceksin. Peki o muhtaçsa tabii, çok muhtaçsa bir kısmını ona verirsin, bir kısmını dışarıya verirsin. Dışarıya zekat çıkarma biraz sonra gelecek, orada anlatırız. Burada girmeyeyim ama şunu söyleyeyim, efendim şimdi kız kardeşinize yardım yapacaksınız. Ne kadar zekatınız var? Beş bin lira ona verebilir misiniz hepsini verebilirsiniz. Peki 20 bin lirayı kardeşinize verebilir misiniz? Verirsiniz ama mekruh olur. Neden? Ee, çünkü siz verirken kardeşiniz muhtaçtı, zekat alabilirdi. Verince hemen zengin oldu, 20 bin lira aldı. Yani 80 gram altını geçince artık zengin oldu kardeşiniz. Bunun Hali şuna benziyor necasetin yanında namaz kılan adam gibi. Yani kardeşiniz şurada zekatı verirken fakirdi ama hemen onun yanına ne geldi? Zenginlik geldi. İkisi birleştiğinden dolayı mekruh olur ama şöyle yapabilirsiniz. 5000 lira kardeşinizin oğluna, 5000 lira eşine, 5000 lira kime verebilirsiniz? Efendim kardeşinize verebilirsiniz. Ama böyle yapmak doğru değil tabii. Ne yap Biraz kardeşine ver, yani 5000 bin, bin lira, geri kalanını diğer kardeşlerine ver. Ümmetin evlatlarına ver, uzak diyarlarda, zor durumda olanlara gönder. وَلَا يَدْفَعُهَا اِلَى ذِمِّيِّنْ Zekat parası Hristiyan'a verilmez. Zekat Hristiyan'a verilmez. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem خُذْ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتَصَدَّقْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ e ee, bin Cebele onların zenginlerinden al yani Müslümanların Yemen'deki Müslümanların yine onların fakirlerine ver. Onların fakiri dediğine göre başka milletlerin dinlerin fakirlerine zekat verilmez. Wala yadfuha, yadfu ay şeyin ha zamil nere gidiyor? Ez-zekate. Wala yadfuha ila zimmiyin وَلَا اِلٰى غَن۪يينَ Yani وَلَا يَدْفَعُهَا اِلٰى غَن۪يينَ Zengine veremez. Siz hadis-i şerifleri aşağıdan okursunuz. وَلَا اِلٰى وَلَدِ غَن۪يينَ صَغ۪يرٍ Efendim وَلَا اِلٰى وَلَدِ غَن۪يينَ صَغ۪يرٍ Zenginin küçük çocuğuna veremez. Zengin bir adamın küçük çocuğuna veremez. Neden? Çünkü baba onu bakmalı. Peki zengin bir adamın büyük çocuğuna verebilir mi? E verebilir. Neden? Çünkü büyük çocuğun nafakası çocuğa aitti. Fakat küçük çocuğun nafakası babaya ait olduğundan dolayı baba zenginse küçük çocuğa veremez. وَلَا اِلَى مَمْلُوكِ ganiyin Kime veremez? E, efendim zenginin kölesine de veremez değil mi? zenginin kölesine de vermez çünkü o mal kimin olur zenginin olur. Wala ila men beynehuma qarabatu viladin a'la au asfala yani wala ila demek wala yedfahu zakat men şuna da veremez kime beynehuma qarabatu viladin aralarında eee viladet yoluyla doğum yoluyla bir akrabalık var yukarıdan ala ya da aşağıdan ne demek istiyor Babanla çocuğun arasında ne var doğum yoluyla bir karabet var. Sen babanın neslinden geliyorsun, oğlun da senin neslinden. Dolayısıyla bu şekilde viladet yoluyla bir yakınlık varsa orada da zekat veremesin. Baban'a veremesin, dedene veremesin, dedenin babasına yukarıya doğru veremesin. Oğluna veremesin torununa veremesin. Kızdan ya da erkekten torununa zekat veremesin. Çünkü bunlar senin e, fer'indir, torun, oğul nedir? Fer'dir. Yukarıda baba, dede, anneanne, babaanne bunlar nedir? Bunlar da asıldır. Asla ve fer'e veremiyoruz. Niçin? Çünkü onları bakmakla sorumluyuz. Bakmakla sorumlu olduğumuzdan Bakmakla yükümlü olduklarımıza zekat veremiyoruz. Peki bir kadın kızına zekat veremez. Damadına verebilir mi? Verebilir. Bir adam oğluna zekat veremez. Gelinle verebilir mi? Verebilir. Gelinle verebilir. Peki gelin onu oğluna harcaysa harcayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor. Evde Ayşe annemize ne var diyor. Yok bir şey diyor. Peki et vardı orada. O diyor, berideye verdiğiniz sadaka diyor. Efendimiz buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, لَهَا صَدَقَةٌ hediyetun. Şimdi bu cariye onu aldı. Ne olarak aldı? Sadaka olarak aldı. Milkiyetine girince mal hüküm değiştirdi. Artık Efendimiz aleyhisselama o etten hediye ederse, kendi malından hediye etmiş oluyor. Kendi malından Hediye etmiş oluyor. Böyle kabul ediyoruz. Peki yani burada da gelin, kayınpeder ona zekat verirse alır, kendi mülküne girdiğinde malı olur. Dolayısıyla eşini oradan verebilir diyoruz. وَلَا اِلَى مَنْ بَيْنُهُمَا قَرَابَتُوا وِلٰى دِنْ اَعْلٰى اَوْ اسْفَلَى وَلَا اِلٰى Adam eşine de veremez, hanımına zekat veremez. Neden? Çünkü orada ayet kelimede Duha Suresinde o ailen fağına ailen seni biz fakir bulmadık mı? Fağına zengin yapmadık mı? Efendimiz neyle zengin oldu? Hatice annemizin malıyla. Dolayısıyla o zaman hanımla eşi arasında ki o maldan dolayı bir menfaatlenme vardır. Yine mal hanımın olur ama erkek hanımının malından menfaatlenebilir. Onun için aralarına bu cihetle bir yakınlık olduğundan adam hanımına da zekat veremez. وَلَا ile مُكَاتَبِهِ Mükateb مكاتب, kölesine zekat veremez. وَلَا اِلَى هَاشِمِينَ Haşimi, Efendimizin ailesinden olana da zekat verilmez. Çünkü zekat malın kiriydi demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, Hazreti Hasan Hüseyin oradalar bir tanesi ağzına hurma, zekat vurması koyunca Allah Resulü çıkartıyor değil mi? Efendimizin duruşu bu. Nimet'i kiminle paylaşıyor? Ashabıyla paylaşıyor. Zorluğu kiminle paylaşıyor? Kendi ailesiyle paylaşıyor. Zekat malından e, evladı, torunu ağzına bir hurma koyunca Efendimiz oradan çıkarıyor onu, çıkarıyor. وَلَا اِلَى هَاشِمِينَ Yani وَلَا يَدْفَعُ الْمَالِكِ malik, malik olan Haşimi birisine de veremez. Peki Efendimiz'in ailesinden Haşimiler Haşimilere verebilir mi? Orada ihtilaf var. وَلَا اِلَى مَوْلَا هَاشِمِينَ Haşiminin Mevlasına da verilmez. وَاِنْ اَعْطَى فَق۪يرًا وَاحِدًا نِسَابًا اَوْ اَكْثَرَ جَازَ وَيُكْرَهُ Efendim, ve in ata fakiran vahiden bir fakire nisaben nisap miktarı verdi. Ne kadar verdi? 80 gram altın verdi ona Ev aksara ya da 100 gram altın verdi. Zenginlik ne kadardı? 80 gram. Bu ne kadar verdi? 100 gram verdi. Caiz midir? Caizdir ama oyukrahu mekruhtur. Neden? Çünkü onu Burada fakirdi, burada zengin oldu iki hüküm yan yana olduğundan dolayı. Ama şimdi abiniz var zor durumda, siz de 50 bin lira zekat vereceksiniz. Fakat abinizin ne kadar borcu var? 60 bin lira borcu var. 50 bin lira ona zekat verebilir misiniz? Verebilirsiniz. Neden? Çünkü onun zimmetini 50 bin geçince nereye gidiyor 50 bin lira? Doğrudan borca gidiyor. E, hatta 60 bin lira borcu olana ne kadar verebilirsiniz? 65 bin lira verebilirsiniz. Çünkü borcu çıkarıyorsun, geriye 5 bin lira kalıyor. Peki bir adama para verdiniz vermiyor size parayı veremiyor parayı. Siz de zekat vermeniz gerekiyor. Şöyle diyebilir misiniz? Yani o para Zekatım olsun diyebilir misin? Diyemezsiniz. Temlik etmeniz gerekiyor. Temlik, yani karşı tarafın mülkiyetine sizden niyetle çıkıp da onun mülkiyetine girecek. Ama şöyle olsa olurdu. Mesela adama 5000 bin lira verdiniz, hala para elinde. E, niyet etmemiştiniz, borç olarak verdiniz. Sonra onun çok fakir olduğunu öğrendiniz, para elindeyken... Niyet etseniz zekat diye ben senden almıyorum, tamam kardeşim dersen olur mu? Olur. Peki şöyle var, adama parayı nakit olarak verdiğinizde gidiyor içki içiyor onunla ama bakkala borcu var. Bakkal borcunu ödeyebilir misiniz? Ödeyebilirsiniz ama burada ölçü ne? Zekat kime, kimin borcunu siliyorsanız adama diyorsun ki senin bakkal borcunu siliyorum. Kabul edince bakkal borcunu verirsin bu da zekat olur. Peki ve yucuzu defuha ila men ymluku nisabi ve in kana sahihan muktasiben ve defu zekati ila men ymluku dunen nisabi. Nisaptan daha düşük bir şey malik ne, ne nesi var? 2000 lira parası olan birisine zekat verebilir misiniz? verebilirsiniz. وَاِنْ كَانَ صَحِيْهًا مُقْتَسِبًا Çalışabiliyor. Gücü kuvveti yerinde. 2 lira da parası var. 2 bin lira. Buna zekat verebiliriz. Ölçü neydi? Zenginlik. Zenginliğin ölçüsü neydi? 80 gram altın. 80 gram altın. Yani bak burada sizin şerhte de almış. Vatu zekata Bakara suresinin 43. ayet kelimesi. Şimdi burada Cenab-ı Vaktu zeka zekatı verin buyuruyor verin vermede ne var temlik var adamın bizzat eline vereceksin bunu temlik olacak Fakat kefarette ne var fe kefaratuhu it'amu asharati masakin min ausadi ma tud'emun ahlikum Şimdi orada it'am etmek yedirmek var doyurmak var Dolayısıyla yemin kefaretinde karşı tarafı yedirirseniz, yedirirseniz olur. Mesela adamı çağırdın evine sofrayı kurdun, yedirdin adamı. Yani bir fıtır sadakası miktarı adama yemek versen, evinde yedirsen, yemin kefareti böyle on kişiyi yedirmiş olsan yemin kefareti olur mu? Olur değil mi? Olur. Neden? Orada yedirmek diyor. Temlik şartını koşmuyor. Peki bu kadar on yemeklik tutarda bir zekatın olsa çağırsan adamları evine otursan onları yemek yedirsen zekat olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü zekatta temlik olacak. O adam nerede yiyor? Senin mülkünden yiyor. Ama yemeği ona versen alın bu yemek sizin desen. Öyle bir gittin şimdi kıymalı pide hazırladın bin tane çağırdın fukarayı. Koller içinde alın dedin Bu sizin gidin yiyin bunları Desen zekat olur mu? O zaman olur Niye? Çünkü temlik ediyorsun Mağur'a karşıya Veriyorsun Peki böyle bir Ayrım burada var Ve yücüzü def'uha Men yemliku dûnen nisab Ve inkâne sahihan muktesiben Dedik Ve lev def'a'ha ilâ men Zannehu fakîran fekâne ganiyen Şimdi böyle Araştırıyorsunuz tabi ama gece karanlık oluyor, başka şey oluyor. Veriyorsun sonra ne oluyor? Ya onun fakir olmadığı ortaya çıkıyor. Tekrar iade etmen gerekir mi? Onlardan bahsedecek burada. وَلَوْ دَفْعَا اِلَى مَنْ ظَنَّهُ Fakir zannetti birisine verse. Neyi verse? Zekatı verse. fekana ganiye Adam zengin ama fakir zannetti o haşimiyen haşimi olana zekat verilmez de efendimize ailesine ama verdi bu ev dafaha fi zulmetin fezahara ennehu abuhu veya ibnuhu veya ibnuhu azzaahu yada fi zulmetin karanlıkta verdi sonra fzahara ortaya çıktı ki ennehu abuhu zekat verdi babasıymış veya ibnuhu ya da oğludur ''Ezze'e Bu adama yeterli olur. Ee, yani bir daha zekat vermesi gerekmez. Yani bilerek vermiyor ama karanlıkta veriyor. Sonra öğreniyor ki bu babasıymış ya da oğluymuş veya fakir diye veriyor. Sonra öğreniyor ki bu adam zenginmiş. Olur mu? İşte burada e, ne var? Ma'an bin Yezid var. Ma'an bin Yezid'in babası Yezid birisine veriyor. Al diyor benim zekatım sen bunu dağıt. O da dağıtıyor oğluna da veriyor Man bin Yezid'in oğluna da veriyor dağıtırken sonra babası öğreniyor oğlunun da zekat aldığını ee, onunla istiyor ver diyor o zekatı o da vermiyor Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ne buyuruyor Ya ma'nu Lekema ma'akaste aldığın senin diyor tamam o zekatı babanın zekatını aracı verdiyse ama bilmeden veriyor tabii. O senindir. Eee yezidu yazidu leke ma senin de niyet ettiğin yerine gelmiştir. Yani zekatın olmuştur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar anlamadan oluyor. Yani zengin bilerek zengine verse olur mu? Olmaz. Ve in kana abduhu au mukatabehu lam eğer kölesi mükatabe olsa onlara verse caiz olur mu olmaz? Uyukruhu nakluha ila beladin ahara illa ila karabeti Efendim uyukruhu nakluha. Naklu zekati. Zekatı ila beladin ahar. Samsun'dan Afrika'ya göndermek mekruhtur. Tamam. Ama ne zaman gönderebilirsiniz? Ila fi qarabati. Afrika'da akrabalarınız varsa veya Afrika'daki durum buradan daha kötüyse o zaman oraya göndereceksiniz. Tamam. Delilimiz ne? Muaz bin Ceber radıyallahu anh Yemen'den hani onlar arpa darı vereceklerdi. Ne demişti? Bana kumaş verin. Alıyor kumaşları zekat olarak Medine'ye getiriyor. Efendimizin ashabından Ensar Muhacir'in buna daha çok ihtiyacı var demişti. İlla fi karabeti yani demek ki Samsun'un zekatını burada dağıtıyorsunuz. Ama İstanbul'da kardeşiniz varsa ona gönderirsiniz. Neden? Çünkü akrabaya verdiğiniz zaman iki sevap alıyorsun. Bir neyin sevabını alıyorsunuz? Sadaka sevabını alıyorsunuz. Bir de Sıla-i Rahim sevabını alıyorsunuz. Akrabanız dışarıdaysa hatta onlardan başlayacaksınız. Dışarıya o zaman göndermez. Mekruh olmaz. اَوْ مَنْ هُوَ اَحْوَجُ Ya da Afrika'dakiler Samsun'dan daha muhtaçsa o durumda onlara gönderebilirsiniz diyoruz.